Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in. Alemlerin Rabbi olan Allah hamdolsun ki bizleri yine bir ilim meclisinde onun adına onun namına kurulmuş bir mecliste bir araya getirdi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'e salat ve selam olsun. Onun muhteşem ahlakını öğrenme adına, ümmet olmamızın bir gereğini yerine getirme adına bu adımı Mevla bizlere attırdı. Onun mübarek ellerinde yetişen sahabi efendilerimizin tamamına onların izlerini izleyen bütün şehitlere sadıklara salihlere sonsuz selamlar olsun duamda iki zümreye biraz daha fazla bir selam göndereceğim şimdi İsterseniz güçlü amin deyin isterseniz demeyin siz bilirsiniz Selamlardan birisi şu zümreye olsun ki hak adına hakikat adına bir şey öğrenince bir şey duyunca bu hakikat bana ne diyor deyip ızdırap içerisinde olan başkalarına o hakikati havale etmeyip gereğini yerine getirme adına gayret içerisinde olan iki kez selam olsun onlara. Ve bir, bir de iki kez yine şu sınıfa selam olsun ki birileri ne diyecek? Bunu söylersem sözüm nereye varır? Birileri kızar, birileri sevinir. Takdir edenler çoğalır, takdir edenler azalır. Böyle bir dert içerisinde olmayıp hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez ilkesince hakkın hatırını ali tutmaya çalışan ve ızdırabı hep bu olan o salihler o gerçek hatipler ki ben kendimi onlardan saymıyorum. inşallah olmaya çalışan bir kardeşiniz olarak o duanın içerisine girmek istiyorum. Allah onlara da selamlarımızı ulaştırsın bizi de onların yolunda kılsın inşallah. Buna özellikle dikkat çektim aziz kardeşlerim. Şu yaşadığımız memlekette hepimiz toplumumuzun halini, geçmişini, şu anki halini biliyoruz. Belli şeyleri tahlil edebiliyoruz, görüyoruz, gözlemliyoruz, gözlemlemek zorundayız. Nedendir bilmem ama bu sosyal medya denilen olgu hayatlarımızda, Biraz daha fazla yer almaya başlayınca sanki sosyal medyada günah işlemek caizmiş gibi oradaki yalan yalan değilmiş gibi oradaki küfür affedersiniz küfür değilmiş gibi oradaki münasebetler sanal olduğu için meleklerin haşa dikkatinden kaçıyormuş gibi bir hale büründük toplum olarak. Ancak işin garip tarafı orada konuşulanlar orada kalmadı sanaldan reele de indi ve normal hayatımızda da hayatlarımızı işgal eden hayatlarımızı gerçek manada sıkıntıya sokan bir hale geldi. Adama emri bil maruf nehi anil münker gereği bir hakkı hatırlatma adına bir ayet bir hadis bir İslam büyüğünün sözü ya da senin ilham alarak bunlardan ortaya koyduğun bir hakikati paylaşıyorsun. Bir bakıyorsun ki hiç ummadığın bir karşılık var. Sen 40 yıl düşünsen aklına gelmeyecek şeyler o anda o sihirli ekranın karşısında milletin aklına geliyor. Mesela diyorsun ki Rahman'ın has kulları onlar yeryüzünde vakarla yürürler. Kendilerine cahiller sataştığı zaman selam der işlerine bakarlar. Cevap geliyor sana diyor ki cahillere selam verilir mi? Subhanallah böyle mi anlaşılır böyle mi yorumlanır bilmiyorum ama böyle bir garip halimiz var. Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz bu sözün kim olduğunu bilmiyor ama cevap veriyor. Vermek durumunda hissediyor kendini. Diyor ki onun bunun imanını sorgulamak size mi kaldı? Bu söz ne benim sözüm ne başka birinin sözü. Bu söz Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü. Kimsenin imanının sorgulandığı da yok buradan. Ama nasıl böyle bir şey çıkarılır nasıl böyle yorumlanır bilemiyorum. Biz bir hakikat öğrendik işte beraberce yol arkadaşı olmuşuz bu derslerde hakikat adına bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. O yol güzergahında bir şey öğrendik dedik ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı mübarek ellerinde yetişen o sahabe nesli gerek Allah'ın kitabından gerekse peygamberin sünnetinden bir şey duyar duymaz o şeyi üzerlerine alırlardı. Bu elbise bana uyuyor. Ben bunun sorumluluğunu yerine getirmeliyim diyerek gayret içerisinde olurlardı. O hakikati kimseye havale etmezlerdi. Bunun yüzlerce örneğini şimdiye kadar anlatmışımdır size. Çok tekrar ettiğim bir örneği bir kez daha anlatmak istiyorum size. Hazreti Hanzalay hepiniz biliyorsunuz. Nifakı çok iyi bilen bir evden yetişen mümin bir insan Babası Ebu Amr Medine'nin tescilli münafıklarından, kayınbabası İbni Selül Medine'nin tescilli münafıklarından. iki taraftan da böyle münafıklığı nifakı öğrenen birisi hanımı da mümine Cemile ismi kendisi de mümin biliyorsunuz Uhud'da öyle bir iman ortaya koyacak ki Melekleri getirecek cenazesine ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şimdi ben hanzalayı görüyorum. Gümüş tepsiler içerisinde melekler ona guslettiriliyor, guslettiriyor diye onun o halini bize tasvir edecek. Bu hanzala nifakı çok iyi bildiği için bir gün şöyle bir endişeye kapılmış. Ben münafıkım ve bu ızdırap altında inlemiş. Bu ızdırap altında inlerken Medine'nin sokaklarına kendisini atmış. Düşünceli düşünceli yürürken sahabenin imamı sayılan Hazreti Ebubekir'le yolları kesişmiş. Hazreti Ebubekir onun o halini görünce hemen meraklanmış, halini ona sormuş. Cevapta şu olmuş Hazreti Hanzala'dan. Hanzala münafık oldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişen Hazreti Ebubekir Bekir o söze şöyle bir karşılık vermiş. Subhanallah hiçbir mümin münafık olur mu Hanzala sen ne dediğinin farkında mısın? Cevap şöyle gelmiş Hazreti Hanzala'dan e ben halimi sana söyleyeyim sen karar ver. Biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanındayız o cennet diyor biz cenneti yaşıyormuş gibi oluyoruz. O cehennemden bahisler aşıyor biz hissediyormuş gibi oluyoruz. Sonra peygamberin yanından ayrılıyoruz. Sokaklara, caddelere, işe, eve dalıyoruz. O anki hal ile onları unutuyoruz. O anki hali devamlı bir hale getiremiyoruz. Bu hal nifak değil de nedir diyor. Dikkat buyurun bu kıssanın. Bu önemli hadisenin, bu önemli tablonun en önemli kısmı aslında Hazreti Ebu Bekir'in tavrıdır. Bizim gözden kaçırdığımız bir tavırdır o tavır. Ne yapıyor Hazreti Ebu Bekir? Ona moral vermiyor. Hayır demiyor. Sen yanlış düşünüyorsun falan demiyor. Sen farklı bir şekliyle bu işi yorumlamalısın falan demiyor. Ne onu takdir ediyor, ne onu tahkir ediyor. O anda Hazreti Ebu Bekir... O konuşulan sözü üzerine alıyor ve şunu söylüyor. Eğer bu münafıklıksa vallahi o hal bende de var diyor. Allah senden ebeden razı olsun Ebu Bekir. Razı olmuştur da kıyamete kadar da adın anıldıkça hep bu dua senin arkanda olacak. Yine bize çok güzel bir şey öğrettin. Bir şey söylendiği zaman ona buna havale etme kendini o işin eksenine koy ve kendini sorgula bu bana söyleniyor ben bu sözün neresindeyim de onun gereğini ortaya koy senden istenilen bu ve bunu bize öğreten bir imam bir rehber Hazreti Ebubekir sonra da söz şöyledir ben buna bir şey söyleyemem gidelim Allah Resulü aleyhissalatü vesselama halimizi anlatalım o bizim aramızda ne söyleyecekse söylesin hükmesin Efendimiz'e gidilir Olay Efendimiz'e anlatılır Efendimiz tebessümle karşılar Ey Hanzala der, Eğer sen hep benim yanımdaymış gibi o ruh halini hayatının devamına yaymış olsaydın melekler sizinle musafaha ederdi. Yani melekleşirdiniz. Sizden istenen o değil. Sizden istenen her zamanın, her anın bir hükmü vardır. O hükmün gereğini yerine getirmektir. Onu sen hayatında hakim kılmaya çalışırsan inşallah nifak senin hayatında olmazdır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın verdiği müjde de bize önemli ama özellikle Hazreti Ebu Bekir'in o tavrı hayatınızdan hiçbir zaman çıkmasın. Eğer biz onu yaparsak bir ayet okur okumaz bu bana ne diyor diye kendimizi işin muhatabı soyarsak. Eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sesini ve sedasını 14 asır sonra duysak bile sanki şimdi canlı bir biçimde duyuyormuş gibi Lebbeyk ya Resulallah diyerek duysak. Eğer hakikat adına kim ne söylerse söylesin. Sözün adresine bakmadan onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline uyarlar. İlahi fermanı gereği sözün güzeline uyma adına gayret içerisinde olursak. Hayatımızda inşallah sahabe ufkuna ait bazı şeyler ortaya çıkacaktır. Duam o. Rabbim bundan bizi geri koymasın. Bu ufku, bu güzel emeli, bu güzel hedefi. Hedeflerimiz ve ufuklarımız olarak belirlesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim dünyanın en kıymetli hazinesi salih ve saliha eş diyeceğiz bugün. Ve bir yönüyle salih olmanın yoluna yöntemine saliha olmanın özelliklerine ait Kur'an'dan da Efendimiz ve vesselamın o güzel sedasından da bir şeyleri anlamaya çalışacağız çalışacağız inşallah aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ayşe annemizin bize naklettiği bir hadisle kihu es salihine ve salihat demiştir salih olanları saliha olanlarla evlendirin demiştir hadislerde şöyle bir çerçeve ve şöyle bir eksen var bunu hiç unutmayalım biz farkında oluruz ya da olmayız ama Kesinlikle aleyhissalatü vesselam efendimizin mübarek dilinden çıkan o sözlerin Kur'an'da bir şekliyle dayanağı vardır. Belki ilk bakışta biz anlayamayabiliriz ama bir müddet sonra o hakikatler üzerine yoğunlaştığımız zaman ona vakıf olabiliriz. Çünkü aynı merkezden aynı kaynaktan beslendikleri için birbirleriyle sürekli beraberce yürüyen iki kaynak Kur'an ile sünnet onun için sallallahu aleyhi ve sellem sarılın ki dalalete sapmayın sarılırsanız dalalete sapmazsınız diye bize emanet ederek gitti burada mesela efendimiz salihler salihalarla nikahlansın böyle yapın bunu yapın diye bize bir emirde bir tavsiyede bulundu e Kur'an'a okuyoruz Nur suresinin 26. ayetini orada da Rabbimiz diyor diyor ki kötü kadınlar kötü erkeklere kötü erkekler kötü kadınlara iyi temiz erkekler temiz kadınlara temiz kadınlar temiz erkeklere yaraşır böyle olmalı diyor peki her daim böyle olur mu? Böyle olmaması mümkün müdür? E mümkündür. Biz şimdi Kur'an'dan okuyoruz. Hazreti Nuh'tan, Hazreti Lut'tan daha salih mi var? Ama onların kadınları, hanımları saliha değildi. Hazreti Asiye'den daha salihası mı vardı o çağda? Ama Hazreti Asiye'nin eşi olan, kocası olan Firavun böyle değildi. Mümkündür olmayabilir. Ama burada bir hakikate dikkatlerimizi çekiyor. Eğer siz salih ve saliha arama meselesinden çıkar. Buraya dikkat edin ne olur başla bağlantısı var buranın. Salih ve saliha arama meselesinden çıkar. Salih ve saliha olursanız Allah inşallah size salih ve salihaları muhatap kılacaktır. Ama biz olmadan arıyoruz. Kendimiz ne haldeyiz ama öyle arıyoruz ki eğer hanımsak olacak olan bize bey şöyle olsun böyle olsun vasıflar sıralanıyor. Eğer beysek Hazreti Meryem'i Hazreti Asya'yı arıyoruz. Arama meselesinde de çok üst düzeyde işi hallettiğimiz için ya da işi yürüttüğümüz için de bir türlü bulamıyoruz. Ama bir şekliyle bu manada biz aramaktan olmaya meseleyi vardırsak, ve bu konuda gayret içerisinde olsak Allah bizim karşımıza bu manada farklı şeyler açacaktır. Kapılar açılacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Ama buna rağmen her şeye rağmen salih olduk saliha olduk. Yine olmaz mı sıkıntı olabilir. Bunun da iki sebebi olabilir. Birincisi imtihandan dolayı olabilir. Allah bizi o alanla imtihan edecektir. İmtihanı öyle olanlara Rabbim yardım etsin. Bizlerin içinde de varsa o manada imtihanlarını hafiflesin inşallah. Bir de ikincisi bir yerde bir kaçak vardır. Bir sorgula kendini. Muhasebe konusu olarak o işi eksene al. Bir sorgula ne yaptın? Acaba düğünde acaba nişanda acaba öncesinde acaba sonrasında acaba o duygusallığın ön planda olduğu zaman dilimlerinde bir şey mi var bir şeyleri mi kaçırdın orayı bir sorgula bir kendini muhasebe adına iyi bir gözden geçir o zaman sen bazı şeyleri tespit ederken edersen eğer bazı şeyleri yerli yerine oturtabilirsin Kur'an'da sünnette salih olun salihalara talip olun saliha olun Salih salihlere talip olun diye bize aslında bir çağrıda bulunuyor şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz meseleyi biraz daha biz anlayalım diye biraz daha farklı bir biçimde meseleye farklı bir veçhe kazandırtıyor bakın ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah kime saliha bir eş nasip etmişse dininin yarısını Yarısına yardım etmiş demektir. Dinin yarısı neymiş? Saliha kadınmış. Ama saliha kadın sen böyle hadisleri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu buyruklarını hani bana hani bana diyerek karşılama. Bil ki senin için de aynı şey geçerli. Yani sen de bunu salih erkek için anla. Saliha kadın için dinin yarısı salih erkek, Salih erkek için dinin yarısı salih kadın. Sallallahu aleyhi ve sellem sözünü nasıl devam ettirir? Yarısı bu. Diğer yarısı içinde Allah'tan korksun adam. Diğer yarısını da artık o tamamlamak için gayret içerisine girsin. Eğer Allah böyle bir ikramda bulunursa bu dinin yarısıdır. Bu konuda çok şey söylenir. Ben kaynağını vereyim siz biraz hadis şerhlerine bakın. Çünkü konumuz uzun biraz daha farklı yerlere girmemiz lazım. Beyhaki'nin şuab-ül imanında bu hadisin biraz şerhlerini açıklamalarını okuyun. Ne demek bu? Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam dinin yarısı derken neyi kastediyor, ne amaçlıyor onu söyleyin. Onu anlayın ki ben biraz sonra bazı şeyleri de söyleyeceğim. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma. Sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis rivayet ediyor. Dünya başlı başına bir meta, bir yararlanma yeridir. Dünyanın en hayırlı nimeti de saliha kadındır. Allah eğer bahşetmişse sana bil ki büyük bir nimet, büyük bir nimet. Bu nimetin farkına varırsan eğer, senin ev ile münasebetin erkek olarak çok farklı olacaktır eğer sen bu nimetin farkına varırsan ey kadın ey hanım sen elinin altındaki o nimetle arandaki münasebet çok farklı olacaktır bu sefer sen farklı bir biçimde dünyaya bakmaya başlayacaksın ve başka şeylerin telkinlerinden kurtularak nebevi telkinle meseleye biraz daha farklı ufuk kazandıracaksın. Zaten derdimiz o. Evlilik yapılmış, kurulmuş, kurulacak her neyse bu manada bir ufuk kazanıp nimetin farkına varmak ya o nimeti elde etmek ya da eldeyse eğer kıymetini bilmek adına gayret içerisinde olmak. Bir hadis daha söyleyeyim. Yine Abdullah İbn Amr'dan diyor ki bunlara benzer bir hadis efendimizin saliha kadından daha kıymetli bir dünya nimeti yoktur sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri bunlar dedim bir daha söyleyeyim bunu kadınlar kendi dünyalarından bakarak okusunlar peki aziz kardeşlerim size soruyorum salih erkek ve saliha kadın şu yaşadığımız dünyada var mı? Var mı? Korkmayı söyleyin var. Çok mu? Ne yazık. Çok değil. Evet var ama çok değil. Neden? Çünkü iyiler hep az olacak. Bu işin kaderi bu. Bilelim ki meseleye biraz daha farklı yaklaşalım. Bakın asr-ı saadet zemininden benim de çok etkilendiğim, bazen böyle gücümün tükendiğinde bazen başımı böyle duvarlara vuracağım anlarda aklıma gelen bir hadis var sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanlar develere benzerler şimdi cımbızcılık yapmayacaksınız değil mi nasıl develere benzer falan demeyeceksiniz bu Araplar içerisinde uygun bir terkip Araplarda deveye benzetme güzel bir şey Arabı başka bir şeye benzetirseniz kızar. Mesela bizim benzetmemiz var. Onu onlara söyleseniz kızarlar. Ama deveye benzetmede sıkıntı yok. İnsanlar develere benzerler. Bazen yüz devenin içerisinden bir tane binmek için bulamazsınız. Acayip bir şey söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Yüz tane deve var ama bir tane seçemiyorsun binmek için. Onun şurası eğri, onun şurası noksan, onun şurası fazla, o şöyle, o böyle derken yüz taneden bir tane bulamazsın. Peki biz asr-ı saadetten gelsek günümüze yani asr-ı felakete acaba bu sayı yüzde bir midir bilemiyorum. Yani orada eğer yüzde birse şu yaşadığımız zeminde binde bir midir? On binde bir midir? inanın ki bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki İyiler, kamil manada iyiler az. Bunu Kur'an'dan da öğreniyoruz aslında. Hazreti Ömer devrinden size bir örnek vereyim. Bakıyor bir tanesi açmış ellerini öyle içten dua ediyor, öyle içten dua ediyor. Şaşırıyor Hazreti Ömer diyor ki bu zat acaba ne istiyor, ne diyor? Yaklaşıyor. Zatın duası şu. Allahümme cealni minel qalil Allah'ım beni azlardan eyle anında kamçıyı çeker Hazreti Ömer böyle dua mı olur diye ve biraz da gadaplanır Allah'ım beni azlardan eyle Allah'ım beni azlardan eyle sen ne yapıyorsundir burada böyle dua mı olur Kadaplanma der ey emir el müminin Allah demiyor mu ayette şükredenler azdır ben onun için böyle diyorum. Beni azlardan yani o şükreden azlardan kılsın. Beni öyle kılsın diye dua ediyorum. Hazreti Ömer pişman olur o gadabından. Sen bile benden bilgilisindir adamı takdir eder. Yani üzerine alır bakın yine sahabe hassasiyetini orada görüyoruz. Saliha kadın için sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir şey var. Diyor ki saliha kadın... El Gurabul a'sam gibidir. Sahabe merak eder. Ya Resulallah el Gurabul a'sam ne demek? Der ki Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam ayaklarında beyazlık olan nadir kargalar gibidir. Şimdi buradan da hemen bir şey demeyin. Yine anlayalım meseleyi. Arapçada deyimler var. Bazen Türkçe'de farklı anlamlara gelir. Biz farklı anlamlarda kullanırız. Diyelim ki Arapların da bizimle beraber ortak kullandıkları bir şey var. Hani bir meseleyi eğer iyi çözmüşsek ne deriz ona? Tereyağından kıl çeker gibi. Araplarda o terkibin karşılığı hamurdan kıl çekmedir. Zavallı o sıcakta tereyağını nerede bulsun da içinden kılı çeksin. Onun için orada hamurdan kıl çekmedir. Ama biz bunu anlarken böyle anlamak durumundayız ki bilinsin. Yaygın bir terkip var mesela. Da'vetun İbni Kepş. İbni Kepşenin duası. Desem ne anlarsınız? Bilmezseniz bir şey anlamazsınız. Ama desem ki bu terkibin anlamı olmayacak duaya amin istemek anlarsınız değil mi? Budur. Buradaki ifadede o ayağın ayaklarında beyazlık olan nadir karga anlamı şu bulunmaz Hint kumaşı. Siz böyle anlayın. Zümrüdü anka kuşu böyle anlayın. Yoksa haşa peygamber aleyhissalatü vesselam burada kadınları kargaya benzetti falan gibi bir çıkarımda bulunulmaz. Bu yanlış bir çıkarım olur. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın burada söylemek istediği şey çok nadirdir saliha kadın. Peki neden nedenini biz saliha kadının kim olduğunu anladığımız zaman anlayacağız. Gerçekten saliha kadın kim? Çok namaz kılan, oruç tutan, sohbetten sohbete koşan, nerede hoca varsa oraya gidip o dersi dinleyen, her gün bir yerde bir şeyler yapan, çoğaltın ne geliyorsa aklınıza hacca giden, umreye giden neyse bu mu acaba? Aleyhissalatü vesselam efendimizin dilinde, zihninde o mübarek lisanındaki saliha kadın tarifi. Yoksa efendimiz aleyhissalatü vesselam çok farklı bir şeye mi dikkat çekecek? Bakın yine kökeni Kur'an'da olan bir hakikati öğrenelim. Hem Kur'an medresesinden hem nebevi medreseden. Salih kimdir, saliha kimdir diye Kur'an'a sorsanız onlarca ayet sizin karşınıza çıkar ancak bir ayet var ki salih ve salihayı beraber anlatır ve hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan anlatır yani hepsini içine alarak anlatır böyle bir ayet var karşımızda Kur'an'ımızın içerisinde bu manada derdimize derman olacak hangi ayet? Ahzab suresi 35. ayet okuyalım mı beraberce? Kavramların üzerinde dura dura okuyalım. İnnel müslimine vel müslimat. Muhakkak Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Siz sayın. Bir. Vel müminine vel müminat. Demek ki mümin başka, Müslim başka Kur'an'da. Bunu ayrıca saydı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Vel gânitine vel gânitat. Geldik sıkıntılı bir yere. Şimdi buradan bir şey söyleyeyim son yazılan meallere bakarsanız kanitat çok farklı bir şey ama bizim eski meallere bakarsanız ganitat başka bir şey niye böyle bir değişim olmuş herhalde kadın sopası bazılarını biraz daha farklı bir noktaya getirmiş alçak gönüllülük Farklı bir biçimde gönül alma gönül alıcılık böyle anlamlar okursunuz bugünkü meallerde ya da canı gönülden inanan nasıl verilirse mana tata, canı gönülden inanan verilmiş. Ama ben bildiğiniz sizin de bildiğiniz benim de bildiğim bizim itibar ettiğimiz elmallı hamdi yazır gibi bizim değer verdiğimiz tefsirlerden meallerden vereyim karşılığını İtaatkar erkekler ve itaatkar kadınlar. Bu itaat kavramının zaten insanlarla bir problemi var. Aslında kavramın yok da insanların o kavramla bir problemi var. Ona ayrıca döneceğiz. Ve sadiği ve sadiqat, doğru sözlü erkekler, doğru sözlü kadınlar. Ve sabiri ve sabirat, sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Sayıyor musunuz kaç oldu? ve kahşiyeine ve kahşiyat, haşret duyan erkekler, haşret duyan kadınlar, ve mütasaddıkine ve mütasaddikat, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, ve saimine ve saimat, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ve hafizine furucehum ve hafizat, bir şeyi daha nazara verdi Kur'anımız. İffet kadının süsü değil sadece iffetli erkekler iffetli kadınlar demek ki Kur'an erkeğin yaptığı affedersiniz ama söylemek durumundayım edepsizliğe çizgi dışı işine erkeklik demiyor o Kur'an'ın nazarında erkek yapsın kadın yapsın aynıdır ikisinin de karşılığı iffetsizliktir ve zikirin <Sessizlik> Allah'ı kesiren ve zikirat Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar ne oldu? 10. Aadde lehum ve ecren muhakkak işte onlara bağışlanacak o büyük mükafat. Onlar için hazırlanmıştır bu büyük mükafat. 10 sınıf sayıldı. 10 erkek, 10 kadın. Biraz daha ben Türkçeleştireyim aklınızda kalsın. Teslimiyet, emniyet, itaat, sadakat, sebat, haşyet, infak, saimiyet yani oruç, iffet ve zikir. 10 hal salih ve saliha kadın tarifi Kur'an'da. İçleri doldurulur biraz daha açıklanır o ayrı bir mesele belki başka bir zamanın konusu. Bu kavramların hepsinin bize verdikleri mesajlarının yanında özel olarak itaat kavramına dikkatinizi çekmek istiyorum aziz kardeşlerim. Neden? Aile içerisinde olması gereken bir şey bu. Siz bakmayın bugün itaat meselesini, itaat kavramını duydukları zaman çocuklarımızın ve kadınlarımızın morallerinin bozulduğuna. Siz bakmayın bugün çoğulculuk şu bu deyip de bize... Bu manada farklı telkinlerde bulunanlara çok açık bir yüreklilikle ve hiç gizlemeden rahat bir biçimde şunu söyleyebiliriz ki biz İslam medeniyetinin çocukları itaatten gocunmayız ve bu itaati Allah'ın emri olarak anlarız. Çünkü Allah müminlere şunu söylemiştir Allah'a Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine o emir sahibi eğer devlet İslam devleti ise o devletin İslam devleti olacağını da nasıl olacağını da size defaatle söyledim. Öneminden dolayı bir daha söylüyorum bayrakta la ilahe illallah yazması değil sokaklarda sadece tesettürlü kadın dolaşması değil. Sözle ben Kur'an'ı hakim kılıyorum demek değil İslam devleti demek zeminde tevhid gövdede adalet dallarda istişare meşveret olan sistemin adıdır. Böyle bir devlette emir sahiplerine itaat bizden istenir. Bunu siz toplumun diğer katmanlarına küçülttüğünüz zaman bir yerde idareci kimse eğer sizi masiyete günaha teşvik etmiyorsa orada da itaat sizden istenir. Biraz daha küçültelim aileye getirelim ailede de babaysa eğer o babaya da itaat istenir. Ama temel anlamda burada özel olarak karşımızda duran ilke nedir? Allah'ın hududu ihlal ediliyorsa orada itaat biter. Bir baba bir koca günaha çağıramaz. Helali haram haramı helal kılamaz. Farzları engelleyemez. Farzların ikamesine set çekemez. Bunlarda itaat olmaz ama bunun dışında neyse artık o. Meşru ve helal daire içerisinde istenen şeylerden şeylere karşı kesinlikle itaat edilir. Biz bunu söyleriz ve bundan da gocunmayız. Nisa suresinin 34. ayetinde Rabbimiz bu itaat kavramına da dikkat çekiyor. Saliha kadın kimdir onun tarifine ait de bize önemli bir şey veriyor. Diyor ki, Er-ricalu alen ale-nisa. Bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'din ve bima enfaku min amwalihim vas salihatun qanitatun yine geldi hafizatun lil gaybi bima Allah. Ne dedi Rabbimiz? Erkekler kadınlar üzerinde kavvamdır. Yine isterseniz karşılaştırmalı okuyun mesela son dönem meallere bakın bir de önceki meallere bakın bakın bu kavram kelimesi neler çekmiş bizim elimizden. Kadınlara bu manada bir şey söyleniyor erkeklere de söyleniyor söylenirken de iki tarafın hakları gözetilerek söyleniyor bir taraf mağdur kılınarak bir şey söylenmiyor. Eğer bir tarafa bir şey yükleniyorsa değer itibariyle o değerle beraber sorumlulukla yükleniyor ve o da dile getiriliyor. Onun için açıkça Kur'an'ımız bu manada her şeyi dairenin içerisine alarak kavvamın bir yönüyle tarifini bize veriyor. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için Erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Onun için saliha kadınlar kimdirler? İtaatkardırlar. Öyle diyor. Ben demiyorum. Öyle diyor. Eğer siz derseniz ki qanitat başka, ben ona bir şey bir şey, bir şey diyemem. Fes salihatu qanitat budur. Başka bir anlamı yok bunun. Saliha kadınlar. İtaatkardırlar Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kimse görmese de namuslarını her durumda koruyucudurlar Kavvam ifadesi kanitat ifadesi salihat ifadesi ayrıca sizin araştırma konularınız olsun Müfessirlerin dediklerine bakın tefsirlere bakın meallere bakın ne dediklerini göreceksiniz Burada bir şey öğreniyoruz Aile de düzenin sağlanabilmesi için birinin son sözü söylemesi lazım. Olması lazım. Olmazsa düzen olmaz. Anarşi olur orada. Herkes konuşsa orada düzen olur mu? Biri son sözü söyleyecek. Ama biz niye itaatten gocunuyoruz biliyor musunuz? Biz ben söyleyeyim onu derdimiz var o konuda. İtaat meselesini konuştuğumuz zaman itaat eşittir zulüm. İtaat erkek ne yaparsa yapsın kadın eyvallah edecek. İtaat kadın kadın erkeğin kölesi. İtaat şu itaat bu. Bir kere biz bu kavramı yanlış yorumladığımız için, yanlış kavramlarla içini doldurduğumuz için bu kavrama karşı bir sıkıntımız oluşmuş. Ama öyle değil. Bakın ben size bir dahaki ders en güzel erkekten erkeklik dersleri vereceğim. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın Hanımlarıyla münasebetleri nasıldı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam dönem içerisinde 13 hanımla nikahlandı evlendi. Bir anda 9, 10, 11 hanım Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nikahının altındaydı. Analarımız kurban olduklarım hepsinin ayaklarının altındaki toza kurbanım. Bazen efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı çok farklı şeyler yaptılar. Zannetmeyin ki peygamberin evi güllük gülistanlık, oraya Cebrail gelip gidiyor diye analarımız suspus oldu. Yok öyle bir şey. İnsanın olduğu yerde sorun olur. İnsanın olduğu yerde tartışma olur. İnsanın olduğu yerde sıkıntılar yaşanır. Peygamber evi dahi olsa buna ait bazı şeyleri biliyorsunuz. Bir dahaki ders biraz daha detaylandıracağız. Peki analarımız o kurban olduklarımız aleyhissalatü vesselam efendimizi kızdırdıklarında Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir tek hanımına bir tek kötü söz söyledi mi? Araştırın bir dahaki ders bu meseleyi konuşacağız. Söyledi mi? Hayır. Peki bir tek annemize kızdı mı? Gadaplandı mı? Böyle sesini yükseltti mi? Hayır. Bir tek annemize sövdü mü? Haşa hayır. Bunları yapmadı. Şunu zaten hiç yapmaz. Bir tek annemize bir fiske vurdu mu? Sünnet mi istiyorsunuz erkekler? İşte size sünnet. Var mısınız bu sünneti yapmaya? Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam şöyle kaldırmamıştır elini erke erkek olarak hiçbir kadına. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz hanımlarından küstü mü? Küstü onu yaptı bize yol gösteriyor eğer yani eğer ev biraz gerginleşirse biraz tabaklar çanaklar uçmaya başlanırsa evden çık çık evi terk et sana yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem insansın Gadap hakkın var ama bil onun da var bu gadab hakkını meşru zeminde sen işlet bakın itaatkar erkeklere itaatkar kadınlara Erkeğe itaat etme meselesi konuşulunca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu örnekliğini de beraber konuşmak durumundayız ki o itaat kavramının ne demek olduğunu tam anlamıyla anlamış olalım. Yoksa biz de bugün sokağın anladığı gibi kavrama yanlış bir mana veririz. Allah korusun başkalarının taassubuna ya da inkarına ya da farklı bir muamelesine karşılık vermiş oluruz. Allah korusun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yaptı ve bunu gösterdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam erkeğin kadın üzerinde kavvam olduğunu söyledi. Bukhari'de geçen hadiste şunu da söyledi. Erkek ailede yöneticidir, yönetimden sorumludur yani kavvamdır. Kadın da evde yöneticidir. Bu var Efendimizin hadisinde. Demek ki evet nihai noktada erkektir kavvam. Ama kadın da evde kavvamdır. Kadın da o manada sorumluluk ve yöneticilik elde eder ve onu yapabilir. Buradaki denge önemli bir şeydir. O dengeye ait de peygamberin dünyasından da ashabın dünyasından da çok örnekleri okuyacağız. Şimdi aziz kardeşlerim biraz daha somutlaştıralım meseleyi. Saliha kadın deyince biz ne anlamalıyız ki? Onun karşısına salih erkek yazdığımız zaman doğru bir şey yazabilelim. Bakın hadis kitaplarımızda sebebin Nüzül kitaplarında Tevbe suresinin 34. ayetinin naziline ait anlatılan bir iki tane rivayet var. Bir tanesini Abdullah İbni Abbas anlatıyor bir tanesini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetlisi olan Hazreti Sevan anlatıyor. Ben ikisini de size nakledeceğim. Ayet inince ayet şöyle desem hatırlayacaksınız ayeti Ebu Zer'in ayeti. Altını gümüşü biriktirenlere karşı çok sert bir ilahi hitabın dile getirildiği ayet. Altını gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara can yakıcı bir azabı müjdere. Ayet indi. Sahabede tavır nedir? Anında üzerlerine aldılar. Abdullah İbn Abbas diyor ki ayet okunur okunmaz mescide bir hüzün çöktü. Biz ne yapacağız dediler sahabi efendilerimiz. Neden? Üzerlerini aldılar ya zengin olan var fakir olan var. Şimdi kadın mihir olarak 500 dirhem almış. E Allah ne diyor altını gümüşü tutana diyor. Biriktirene diyor ve orada acıklı bir azap müjdeleniyor. Yatar mı sahabi Kur'an'a iman etmiş birisi bu sözü üzerine alınca yatar mı? Durabilir mi? Mümkün müdür? Anında sahabede bir sıkıntı. Hazreti Ömer diyor ki ben sizi rahatlatacağım diyor. Ben bunu soracağım Allah Resulüne. Burada bir şey var bizim anlamadığımız. Anlamadığımız bir şey var ki bize bu kadar güç geldi Gideceğiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a soracağız. Varıyorlar Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a. Çünkü o çağın insanları şunu çok iyi biliyor. Kur'an'ın en büyük müfessiri sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz'den daha büyük bir müfessir olamaz. Ve onun her tefsiri yüzde yüz isabettir. Yüzde yüz. %99,5 bile değil %100 isabettir onun için Kur'an'la sünnet bütünlüğünü buradan anlıyoruz hani hep dedik yine diyelim Kur'an asıl sünnet usuldür, Kur'an mastardır, sünnet tariktir, Kur'an manadır, sünnet maksattır, bir yönüyle de Kur'an'la beraber sünnet de maksattır ikisini bir arada andığınız zaman da Sünnet ameldir amele ait şeyler bize söyler bunların hepsi bu bütünlüğü ortaya koyar Onlar bunu bildikleri için anladıkları bir ayetin nasıl yaşanabileceğini öğrenmek için sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorlar Kıymetli kardeşlerim bir şeyi de söyledim bilmiyorum fark ettiniz mi? Şöyle bir şey aklımıza bazen takılıyor Kur'an mübin bir kitap niçin tefsire ihtiyaç var? Cevabı burada anlıyor ilk muhataplar anlamakta sıkıntı yok ya ne var problem o anlaşılan nasıl yaşanacak onda problem var o yaşamayı soruyorlar işte sünnet de orada devreye giriyor zaten onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam sadece Kur'an'ı ileten değildir eğer böyle anlıyorsak yanlış anlıyoruz sadece iletmenin adı tebliğdir ama Kur'an kendisi söylüyor Tebiyin diye bir görevi de var peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Yani tebliğ ettiğini açıklayacak. Tebliğ ettiğinin hayattaki karşılığını gösterecek. Teb tebliğ var tebiyin var talim de var talim ney öğretecek. Nasıl yaşanacağını da öğretecek. Talim var tebiyin var tebliğ var. Davet de var o da yine tebliğin bir başka alanı bir şey daha var. O ney? Teskiye de var. Ya teskiye nedir? Arındıracak. Onun arındırması sadece o günün dünyasıyla mı alakadardır? Hayır halen devam ediyor. Sünnet adamı arındırır. Eğer sen peygamber ufkunu yakalarsan peygamberin baktığı yerden meselelere bakarsan Amelini onun ameline yaklaştırma adına gayret içerisinde olursan arınırsın Allah'ın izniyle. Çünkü sünnet Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Müslümanca düşünen adam Müslümanca yaşamaz mı? O onu zorlamaz mı? O onu gerektirmez mi? Bunların hepsi. Aslında Efendimizin müfessirliği babı altında değerlendirmeli. Şimdi Hazreti Ömer sahabeyle ile beraber Allah Resulü'nün huzurunda Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a durumlarını arz ediyorlar. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam da Ömer'in şahsına cevap veriyor. Herkes de dinliyor. Ey Ömer orada Rabbimizin dikkat çektiği mal zekatı verilmemiş maldır. Bakın Efendimiz açıklamayı yaptı. Zekatı verilmemiş maldır şüphesiz Allah zekatı malınızdaki kirliliği gidermek için farz kıldı şimdi bu çağın Ebu Zerliğine soyunanlar buna kızacaklar ama ne yapalım Allah'ın kitabını doğru anlamak zorundayız cebinde para yokken ebuzerlik yapmak kolay onun bunun mülkiyetine düşman olmak kolay hele bir kazan sen kazandığını vermeye başla o zaman görelim böyle mi anlayacaksın yoksa diğer türlü mü anlayacaksın ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam nasıl doğru anlaşılması gerektiğini bize söylüyor şüphesiz Allah zekatı malınızdaki kirliliği gidermek için farz kıldı onu yerine getirdikten sonra Mülkiyet hakkınızı iptal etmedi. Nitekim sizden sonrakilere kalması için miras hükümlerini indirdi. Eğer sıfırı tüketin deseydi onlarca ayet niye mirastan bahsetseydi Kur'an'da? Demek ki miras bırakılabilecekmiş. Onu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ömer'e bu ayetin nasıl anlaşılması gerektiğine dair bu açıklamayı yapıyor. Tabi sahabi seviniyor Hazreti Ömer de seviniyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şunu söylüyor. Ömer diyor sana dünyanın en kıymetli hazinesinin en kıymetli birikiminin ne olduğunu haber vereyim mi? Hazineden bahsediliyor ayetlerde. Sallallahu aleyhi ve sellem sözü bu noktaya getiriyor. Sana en kıymetli hazineyi altını gümüşü biriktirmeyi ondan daha önemli olanı daha hayırlı olanı söyleyeyim mi? Herkes meraklı evet ya Resulallah diyorlar. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Saliha kadın diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinde bu. Saliha kadın. Peki ya Resulallah. Bir de bize salihah kadını tarif et. Aynı şeyde hadiste, rivayette var. En sonda kaynağını da vereceğim. Kimdir salihah kadın? Bakın sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor. Salihah kadın odur ki kocası kendisine baktığı zaman onu hoşnut edecek. Emrettiği zaman itaat edecek. Evinden uzaklaştığı zaman malını ve namusunu koruyacak. Efendimizin dilinde bu saliha kadın bu kocası kendine baktığı zaman bir ferahlık hissedecek Allah senden ebeden razı olsun diyecek Allah senin anana babana rahmet etsin yaşıyorlarsa da rahmet etsin uzun ömür versin diyecek ne güzel bak Allah hayatlarımızı birleştirdi diyecek bunu dedirtecek bir kadın. Dedirtme adına gayret içerisinde olacak. Peki kadınlarımız bunu nasıl anlayacaklardı? Onlar da tersinden anlayacaklardı. Ama özel olarak kadına hitap eden hadisler olduğu gibi erkeklere yok mu? Onlara da var. Ona da geleceğim. Dengelensin ki bir tarafı sadece teskin ederken bir tarafı mağdur etmeyelim. Bunu buradan bir kere öğrenelim. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Kadın saliha nasıl olur tarif böyle kocası kendine baktığında yüreği hoşnut olacak. O zaman buradan şunu anlıyor muyuz? Kocası geldiği zaman süslenecek püslenecek düğüne gider gibi en güzel elbiselerini giyinecek. Artık ne anlarsanız anlayın ama kocası baktığı zaman gönlünde bir serinlik bir hoşluk hissedecek. Emrettiği zaman itaat edecek. Evinden uzaklaştığı zaman malını ve namusunu koruyacak. Ebu Davud zekat babı 32 numaralı hadis. Bu hadisin tamamını orada bulabilirsiniz. Aynı olayı de Hazreti Sevban anlatıyor. Hazreti Sevban dediğimiz zaman o büyük insanın Allah Resulü aleyhissalatü vesselama karşı duyduğu aşkı hatırladınız mı bilmem. Hani bir gün. Efendimiz Medine'nin biraz dışına çıkmış biraz geç kalmış dönüşü şöyle bir duyguya kapılmış Hazreti Sevvan. Ya demiş ben Medine'de peygamberin şehrinde birkaç saat peygamberi görmesem onu özlüyorum. Yarın Allah beni cennete soksa o peygamber o nebilerle sıddıklarla beraber olacak ben sıradan birisiyim Cennetin alt tabakalarında olacak. Ben peygamberi cennette göremeyeceğim. E ben ne yapayım ki o cenneti o cennette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yok. Bunu söylemiş ağlamaya başlamış ve o anda Efendimiz girmiş içeriye. Sevvan ne bu hal demiş başından geçeni anlatmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sevvan'ın şahsında hepimize düğün bayramı olan o müjdeyi vermiş. Sevvan unuttun mu sen? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Unuttun mu sen? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevvan konuşuyor ya Resulallah yani cennette ben seninle beraber olacak mıyım? Unuttun mu sen? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu olay üzerine indiği söylenir Nisa suresi 69. ayet. O ayette Rabbimiz müjde verir. Allah'a ve Resulüne itaat eden... Nebilerle, Sıddıklarla, Şehitlerle, Salihlerle beraber olacaklardır. Onlardan güzel dost mu var diye de söz nihayete erecektir. Allah bizi de o zümrenin içerisine dahil etsin inşallah. O rivayet ediyor Tirmizi tefsir babında bize naklediyor. Diyor ki Tevbe suresinin 30, 34. ayeti nazil olduğu zaman biz Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'la beraber yoldaydık diyor. O ayet nazil olunca sahabe biraz dehşete kapıldı. Ve içimizden bazıları bazı sorular sordular. Efendimiz de cevap verdi. Aynen Abdullah İbn Abbas'ın Abbas'ın naklettiği o rivayette ki olan cevaplar gibi. Sonra Efendimiz sözünü şöyle devam ettirdi. Ben size hangi malın daha hayırlı olacağını haber vereyim mi? Sahabe evet dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki. Bütün malların sermayelerin hazinlerin en hayırlısı. Zikreden dil şükreden kalp. Kocasının imanına dinine yardımcı olan mümine bir eştir. Dikkat buyurun. Zikreden dil. Şükreden kalp kocasının imanına dinine yardımcı olan mümine bir eş. Bu yardımın nasıl olduğuna dair geçen ders bir şeyler söyledim. Hatırlayın onun bir maddi ayağı var bir manevi ayağı var. Onlar da destek mümin, mümin ve mümine eşlerin birbirlerine. Mişkatül Mesabihte Ebu Hureyre Efendimiz Aleyhisselatü vesselamdan şöyle bir hadis nakli diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a soruldu dendi ki en hayırlı kadın kimdir ya Resulallah? Efendimiz de şöyle cevap verdi. En hayırlı kadın odur ki kocası kendisine baktığı zaman yüreğine serinlik gelip hoşnut olan, emrettiği zaman kocasına itaat eden, kendisini arzuladığı zaman kocasını rencide etmeyip ona karşı direnmeyen, Kocasının kendisine emanet ettiği malları onay, onun onaylamadığı şekilde harcamayan kimsedir. Aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz önceki hadisi biraz daha açıklamış oldu. Bir hadis daha rivayet etmek istiyorum size bunların hepsinden bir noktaya geleceğiz. Mecmu Zevaid'de Hüseyin İbni Hasan isimli sahabi teyzesinden bize naklediyor. Diyor ki teyzem bir gün... Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir ziyarette bulunmuştu bir şeyler sordu aldığını aldı cevabını sonra Efendimiz teyzeme dedi ki kocan hayatta mı? Teyzem dedi ki evet hayatta. Onunla aran nasıl? Teyzem dedi ki aram çok iyi ya Resulallah. Öyle ki onunla aramı hep iyi tutuyorum. Aciz kaldığım hizmetler dışında bütün gücümü kullanarak bana düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyorum. Efendimiz demedi kendini ezdirme falan. Efendimiz ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki böyle yapmaya devam et. Çünkü o senin ya cennetin ya cehennemindir. Bunların hepsinin üzerinden aslında biz saliha da salih de Nebevi medresede karşılıkları nedir buna ait kavramları elde ettik bilmiyorum fark ettiniz mi? Muhabbet, itaat, emniyet, iffet ve akıbet. Akıbet en son söylediğimdi ya senin cennetin ya senin cehennemin. Bu beş tane vasfın sadece kadınla alakadar olmadığını göreceğiz. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim ama bir dahaki ders biraz daha detaylandıracağım. Hepsi iki taraf içindir de ama burada parantez içinde bir şey söyleyeyim. Allah Kavvam diye bir görev, bir konum biçtiği erkeğe erkekten Rabbimizin beklediği kadından beklediğinin en az iki katıdır. Bir daha söylüyorum. Kavvam diye bir konum biçtiği ayet bundan dolayı erkeğe biçilen o rol, sorumluluk Ondan beklenenin kadından beklenenden iki kat olmasına neden olmuştur. Bunu zihninizde bir yerde tutun ne demek olduğunu göreceğiz. Bir tane daha söyleyeyim bu da önemli bir hadis söylemeyecektim ama önemli bir şey bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından her şey önemli de burada özellikle bizimle alakadar bir şey var. Ayşe anamız naklediyor. Diyor bir gün merak ettim efendimize sordum dedim ki ya Resulallah. Kadın üzerinde en çok hak sahibi olan kimdir? Efendimiz ne dedi? Kocandır dedi. Peki erkek üzerinde en fazla hak sahibi olan kimdir? Efendimiz ne demiş olabilir? Karın mıdır? Annem dedi. Demek ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında Erkek de başka bir anlam taşıyor, kadın da başka bir anlam taşıyor. Burada aslında bir yönüyle değerleri, konumları bir yönüyle dengeleme adına önemli bir adım var. Çok önemli bir adımdır bu. Bunun üzerinde ayrıca dur, durmak gerekir. Bunları kadınlara söyleyen sallallahu aleyhi ve sellem erkeklere de direkt şunu söylüyor. Müminlerin iman bakımından en kamil olanı, Ahlakı güzel olan ve kadınlara karşı hayırlı davranandır. Bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe anamız naklediyor. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün dedi ki sizin en hayırlınız ehline ailesine karşı en iyi davran, davranınızdır. Ben aileniz, ailesine karşı en iyi olanınızım. Ben size örnek değil miyim? ailenize karşı ailesine karşı en iyi olan benim bana bakın ve benden alacağınızı alın bakın yaptığımızın kökenini yaptığımızın sünnetteki zeminini anlayabileceğimiz bir hadis kadınlarınıza karşı hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin kadınlarınıza karşı hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin yani birbirinizle yan yana geldiğiniz zaman ben şöyle korkuttum ben şöyle yaptım ben şöyle ettim ben öt deyince orada orada sesler kesilir böyle demeyin. Bu peygamberin memnun olmayacağı bir şey. Senin o dediğin hele şerre bir vesile olacaksa birisi adam ne erkekmiş ben de o erkekliği yapayım diye aynı şeyi eve taşımasına vesile olacaksa sen şerre vesile olduğun için sorumlusun ve bu konuda Allah seni sorguya çekecek bunu bil. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarınıza karşı hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin dedi. Veda hutbesindeki söz aklınızda mı? Bir daha söyleyelim. Kadınlarınız konusunda Allah'tan korkun çünkü siz onları Allah'tan birer emanet olarak aldınız. Emanete ihanetin karşılığını benden daha iyi biliyorsunuz. Son bir hadis söyleyeyim. Kadınlara ancak kerim olanlar ikram ederler. Onlara kötülük edenler ise ancak leim yani kötü kişilerdir. Kerim mi olmak istiyorsun? Leim mi olmak istiyorsun? Ehline hayırlı davranan kerim adamdır. Peygamberin öyle söylüyor. Ama kötü davranan adam imdir Allah bizleri muhafaza etsin aziz kardeşlerim yoruldunuz biliyorum ama bunları alıp üzerimize biraz taşımamız gerekir iki tane yine nebevi hakikate dikkatlerinizi çekeceğim sözlerimi toparlayacağım direkt en başta söylediğimi bir daha belirterek söyleyeyim üzerimizi alma adına bir gayretimiz olsun. Kadın erkek hepimiz bu sadece erkeklere has bir durum da değil hepimiz. Biz bunları nasıl anlarız nasıl hayatımıza taşırız noktasında gayretimiz olsun. Abdullah İbni Abbas diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Dört şey kime verilmişse dünya ve ahiret hayırları Onlara verilmiştir. Dört şey kime verilmişse dünya ve ahiret hayırları ona verilmiştir. Zikreden bir dil, şükreden bir kalp, belaya sabreden bir beden, nefsine ihanetlik etmeyen kocasının malını canı gibi muhafaza edip, dininde ona yardımcı olan saliha kadın dedik ya bunları diğer türlü de anlamak lazım kadın da bunu salih erkek olarak anlasın ama dört şey söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikreden dil şükreden kalp sabreden beden ve saliha bir kadın Allah bu dört şeyi hayatlarımıza inşallah taşısın taşıtsın bu dört şeyle bizi mükafatlandırsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim hadislerde şöyle bir bahis var. O bahislerde genelde sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini leyse minni, leyse minna diye başlatır. Ne demek? Benden değildir, bizden değildir. Bu konuda geçmiş dönemlerde Müstakil bir ders yapmıştık o derse katılan kardeşlerim hatırlayacaklar. Müstakil bir derste o bahiste işlenen hadislerin büyük bir miktarını anlamaya çalışmıştık. Bir daha bir şeyi tekrar etmem lazım ki mesaj bizim biraz zihnimize iyi otursun. Konuşan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cemaat lideri bir devlet başkanı değil bir parti başkanı hele hele hiç değil. Benden değil bizden değil dese başka biri ne yazar ondan olmazsak başka birinden oluruz. Ama burada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Benden değil diyor bizden değil diyor. Yani çıktı o bu aileden çıktı diyor. Böyle yapan ve bunu ısrarla bir hale getiren bir adam böyle bir tehlikeyle karşı karşıya. Onun için sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü bizi titretmeli Aldatan bizden değildir. Bizi gerçekten titretmeli eğer biz bu sözü gerçek manada anlarsak. Aldatan bizden değildir sözü de sadece pazarda hurma satan adamla sınırlı değildir. Sen hurmanın yaşını kurusuyla değiştirmiş satmışsın 3-5 kuruş almışsın orada bir aldatma yapmışsın ama sadece aldatma onunla da sınırlı değildir. Neysen hayatın içerisinde Allah seni hangi konumda hangi düzeyde konuşlandırdıysa bulunduğu yerde aldatma adına bir şeyler yapabilirsin. Dikkatli ol ve bu sözü üzerine al. Senin peygamberin asabiyete çağıran benden değildir dedi. Asabiyet uğrunda kavga veren benden değildir dedi. Asabiyet uğrunda ölen benden değildir dedi. Bunları da al üzerine ve bu konuda da bir tehlikeye kapı açma. Komşusu açken tok yatan benden değildir dedi. Bizi rahatsız etmeli bunlar. Bu sözler bizi sorgulatmaya sevk etmeli. Ve bunun gibi sallallahu aleyhi ve sellem çok şey söyledi. Leyse minni, leyse minna diye... Aradığınız zaman o hadisleri göreceksiniz bir sürü hadis karşınıza çıkacak. Ebu Hureyre naklediyor. Ebu, Tala, Ebu Davud'un talak bahsinin bir numaralı hadisi. Hepimiz direkt kendimize alarak dinleyelim. Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kadını kocası aleyhine köleyi efendisi aleyhine kışkırtan benden değildir. Bir daha söylüyorum kadını kocası aleyhine köleyi efendisi aleyhine kışkırtan benden değildir dedi. Sen köleyi işçi anla sen köleyi arkadaş anla ne anlarsan anla sadece o manada öyle anlaşılmayacağını bil. Yani bu manada bağların kopması adına attığın şer noktasındaki adımlara senin iman ettiğin benim iman ettiğim peygamberimiz dikkat çekiyor. Arkadaşsınız sana geldi karısını ya da kocasını anlatıyor. Aklında bu hadis olsun. Kışkırtırsan peygamberin dedi ki benden değilsin. Kız annesisin kız babasısın kızın geldi sana bir şeyler anlatıyor aklında bu hadis olsun kışkırtırsan benden değildir oğlan babasısın oğlan annesisin. Kendi evladına karşı bir şeyler söylüyorsun sen ne biçim erkeksin ben senin gibi değildim böyle erkektim şöyle bir şeydim ben girdiğim zaman ötleri kopuyordu evde sen ne biçim şöylesin böylesin deyip diyen cahil babalar var biliyorsunuz. Kışkırtıyor ya babasın erkeğin babasısın kadının babasısın fark etmez bunu sen yaptığın zaman aklına bu gelsin senin peygamberin bunu söylüyor. Nedir benim derdim anlatınız mı şimdi niye ben bu dersleri size yapıyorum niye ısrarla bu meselede biraz daha üzerinde durmaya çalışıyorum. İnanın öyle bir sıkıntımız var ki bu konuda yuvalar yıkılıyor her geçen gün yıpranıyor sıkıntılar yaşıyoruz beklentiler insanların nazarında hayatlarında farklı farklı bir biçimde. İnsanlar kendi ellerindeki nimetlerin farkında değiller. Nimete şükretme noktasında inanılmaz derecede sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar olurken eğer biz bir de kışkırtan taraf olursak peygamberin bu hitabını muhatabı oluruz. Onun için her zaman bizim sükunet noktasında bir tavrımız sükunete çağıran bir çağrımız olmalı. Kadınla erkek arasında da olsa, köle ile efendi arasında olsa da. Allah bu çağrıyı duyanlardan etsin. Duyup da uyuyanlardan, uyanlardan, uy, uy, duyup da arkasını atanlardan etmesin. Duyup da uyanlardan eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.